düşmanları oldukları halde kendisini öldürmek istedikleri halde müşrikler en kıymetli mallarını hazinelerini kendilerinden birine güvenip veremiyorlar öldürmek istedikleri peygamberimize emanetlerini veriyorlar onun muhafaza etmesini istiyorlardı hatta hicret esnasında peygamberimiz hatırlarsanız Hz. Ali'yi suikast yatağına kendi yatağına yatırıp %99 ölüm riski olan bir durumda Hz. Ali'yi bıraktı ki niçin emanetleri sahiplerine versinler. Emanetler neydi? Müşriklerin kendisini öldürmek isteyen suikastçilerin kendisine verdiği kıymetli eşyalar idi. Onları devletleştirebilir, el koyabilir, Müslümanların hizmetine sunabilirdi. Ama Peygamberimiz en küçük çapta böyle bir şey yapmadı. Kendisine emanet edilen malları sahiplerine iade etmek için yeğeninin hayatını bile riske attı, onları sahiplerine teslim etti. Böyle bir peygamberin ümmeti bugün ne halde komşusundan emin olamıyorsa insan kapısına çelik kapı koymak, işte birkaç tane kilit taktırmak ihtiyacı duyuyorsa arabalarına alarm taktırma zorunluluğunu hissediyor, ve hala yine kim nereden nasıl malını çalacağı kendisini kandıracağı şeklinde e, güven duyamıyorsa pazardan aldığınız malı gördüğünüz e, tezgah üzerindeki mal olduğuna dair e, bir güveniniz yok eve geldiğinizde e, çok farklı bir mal almış gibi karşı karşıya e, kalmak konusunda hala kuşkularımız varsa esnafın çoğu Ticaret yaparken rahatlıkla yalan söyleyebiliyorsa, malın kusurunu söylemiyorsa, pazarcılar gibi değişik dalavereler yapabiliyorlarsa, tabi ki helal, dost doğru, esnafı, pazarcıları elbette tenzih ederiz. Ama bunların sayısı hayli fazlaysa e, ne kadar Müslüman olduğumuz, ne kadar Allah'tan korktuğumuz e, sorusu ister istemez sorulacaktır. Kapkaç'tan bahsediyordum. Kapkaççıların karnındaki boşluklardan yararlanarak bu iş için küçük yaştaki çocukları bile kullandıklarını sıkça görüyoruz eskiden bu kapkaç suçlarına e, fıkıh kitaplarında ihtilas denilirdi ve hemen hemen çok istisnai bir durumda e, insanlar görürdü e, işte e, hırsızlıklardan bir tanesini e, kapkaççılık bir tanesi dolandırıcılık dediğimiz çok münafıkça kancıkça kalleşçe yapılan bir hırsızlıktır bir kimsenin malını ya da parasını hileli yollara başvurarak elinden alma işine dolandırıcılık denilir bilirsiniz. Dolandırıcılık bir kişinin saflığından yararlanarak ya da güven duygusunu istismar ederek oluşturulan e, bir e, onu kandırarak nitelikli hilelerin yapılması ve bunun sonucunda e, o kimseden yarar sağlanması olarak ifade edilir. Evet e, karşılıksız çek verme gibi... Çok meşhur dolandırıcılık olduğu gibi yine bir başkasının kimliğiyle mallar almak, efendim değişik şekilde insanları dolandırmak, hileli mallar satmak şeklinde bir sürü çeşitleri var. Dolandırıcılara Türk Ceza Kanunu'nda 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve para cezası veriliyor. Ama bu dolandırıcılık resmi daire ve kurumlara karşı işlenmişse o zaman cezalar artırılıyor. Ama sevgili dinleyiciler, kanunlarda günümüz hayatında sık karşılaşılan dolandırıcılık çeşitlerine pek yer verilmediği için dolandırıcılar kanunları da dolandırabiliyor, yasaları da boşluklarını bularak bilerek bir sürü aşıp geçiyorlar. Ee, o yüzden büyük dolandırıcılar, büyük sahtekarlar e, bey oluyor, yönetici oluyor, lider oluyor, herkesin saygı duyacağı bir konuma geliyor. Küçükleri ancak daha iyisini daha yakalanmayacak şekilde usulüyle yapması için bunları öğrenmek için hapishanelerde dolandırıcılık kurslarına katılmak üzere bir nevi ödüllendiriliyorlar. İslam'da ise her çeşit kandırmak, aldatmak, malın kusurunu gizlemek, hileli mal satmak hatta alım satıma en küçük bir yalan karıştırmak dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla İslam gerçekten hak ettiği kadar bu dolandırıcılara büyük cezalar verilir. İşte kolun kesilmesi, elin kesilmesi ne anlamdadır? Psikolojik olarak bile insan düşünse, yaptığı işten elinin kesilmesi anlamında ne kadar caydırıcı olacağını değerlendirebiliriz. İnsanlarda zenginlik hırsı ve tamahı olduğu müddetçe dolandırıcılar aç kalmaz. Onun için bu çabuk, kolay yoldan zengin olma hırsını, dolandırıcılar ne yaparlar? Kullanırlar ve insanları sömürmek için, dolandırmak için ucuz şey satıyor veya çabuk insanlar köşeyi dönecek diye nice dolandırıldıkları olur. İşte Avrupa'da iş bulacağız diye veya işte şu kadar para verirseniz şu kadar çabuk zengin olacaksınız gibi nice insanların kandırıldıkları, dolandırıldıkları olur. Tabii bu saf olmamak, gözünü açmak ya da çok daha önemlisi hırs ve tamah zenginlik hırsı gibi e, özelliklere sahip olmamak dolandırılmamak için e, önemli hususlardandır. Yine dolandırıcılık gibi üç kağıtçılık yan kesicilik konularını e, hırsızlık çeşitleri olarak isterseniz hatırlayıverelim. Yalanla, düzenle, hileyle insanları aldatmaya, işlerini bu yolla yürütmeye, düzenbazlık, hilekarlık yapmaya üç kağıtçılık da denir. Aslında üç kağıtçılık Üç kağıt oynatma işi demektir. Üç kağıt oynatan kişiye üç kağıtçı denir. Hani üç kağıt yerde kapalı duran üç iskambil kağıdı gibi bir kağıdı farklı olanı bulmayı amaçlayan ve el çabukluğuna dayanan oyunun adı olduğu ifade edilir. Genellikle yerdeki kağıtlardan ikisi kırmızı biri siyahtır. Oyunu düzenleyen üç kağıtçı el çabukluğuyla bunları karıştırıp siyahın bulunmasını ister işte bul karayı al parayı filan derler. Siyahı bulan oyuncu yere sürülen parayı alır. Bulunması gereken kağıt siyah olduğu için işte bul karayı al parayı. Bu oyun kimi zaman üç kağıtçının kendi başına veya diğerleri tarafından bilinmeyip sıradan müşteri gibi gözüken arkadaşları aracılığıyla çeşitli şekillerde dolandırıcılığa da alet edilir. Bu oyundan yola çıkılarak karşısındakini hile yaparak kandırmaya, aldatmaya... Bunun için yapılan hile ve düzene de üç kağıtçılık denilir. Üç kağıt açmak deyimi işte karşısındakini dolandırmak, üç kağıda bağlamak, üç kağıda getirmek deyimleri de karşısındakini hileyle şaşırtıp aldatmak anlamında halk arasında kullanılır. Bütün bunlar hırsızlığın ne kadar halka yayıldığı ve değişik şekillerde uygulandığını gösterir. İşte yan kesicilik vardır buna benzeyen yine. Bir kimsenin üstündeki para ya da değerli eşyanın gizlice ve özel bir beceriyle alınmasıyla işlenen hırsızlık türüne e, yan kesicilik deniyor. Yan kesicilik hırsızlığın muhatap bir kişi üzerinde işlenen biçimidir. Yani insanının yakınına sokulup hissettirmeden üzerinden çeşitli şeyler çalmaktır yan kesicilik. Bu tür hırsızlığın daha ağır bir cezayı gerektirdiği değerlendirilir. İşte yan kesicilik biçiminde işlenen hırsızlık suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olduğu bugünkü kanunlarda ifade edilir. Eski dilde bu eyleme ihtilas, yan kesiciye de muhtelis denilirdi. Tarlarda yan kesici anlamında kullanılırdı eskiden. Ayrıca şirklerde ya da özel gösterilerde seyircilerden birinin çeşitli eşyalarını kendisine fark ettirmeden fakat öbür seyircilerin görebileceği bir ...biçimde çalmak olan el çabukluğuna sahip sanatçı ya da yan kesici bu isimlere ifadelendirilir. Evet, Türk toplumu artık bu nice pazarcalarda, çarşı ve pazarda, toplu taşıma araçlarında, organizasyonlarda... ...bu tür yan kesicileri görebiliyor. Çok sayıdaki e, bu tür e, yan kesicilerin kendi üzerlerinde ya da yakınlarında denendiğine şahit oluyor parasının yan tarafından çarılmayan, büyük şehirlerde yaşayan çok az insan olduğunu ifade edebiliriz. İhtilası da biraz açıklamış olalım. Arapçada gafletten istifade ederek hile ile bir şeyi almak anlamında kullanılır ihtilas kelimesi. Kapma, kapılma, çalma, aşırma anlamında kullanılır. Eskiden çalma, aşırma, para çalma, çalıp çırpma, hırsızlık için İhtilas kelimesi kullanılırdı. Normal hırsızlık için değil. Şimdi yan kesicilik, kapkaççılık denen daha çok el çabukluğu ile alma, aşırma, çalma için e, kullanılıyor. E, zimmete geçirme suçunun hileli hareketlerle işlenmiş biçimine de e, bugün ihtilas denilir. Zimmet suçunun ağırlaşmış biçimi olarak değerlendirilir. Evet... E, İhtilas suçunun en önemli unsuru suçun ortaya çıkmasını önlemek için hileli davranışlarda bulunmaktır. Eski ifadeyle ihtilası vakt olumlu güzel bir hırsızlıktır. Yani ihtilası vakit vakitten çalma demektir. Yoğun işler arasında vakit bulabilme anlamında kullanılır. Bugünün insanları genellikle zamandan değil zamanla kendilerinden çal çalıyor. Feleğe kendileri zamanlarını çaldırıyor Başka çalmalar konusunda uzman olanlar bu tür boş zamanlı çalıp hayırlı işlerde kullanma anlamında bu güzel hırsızlığı akıllarına getirmiyor. Boş zamanlarını, teneffüs ve dinlenmelerini, tatillerini de hayır ve güzellikte faydalı çalışma alanlarında kullanmıyor. Ashabın birisi konuştuğunda onu dinlerken dahi boş vakit geçirmemek için aynı zamanda içlerinden Allah'ı zikrettikleri, dua ettikleri rivayet edilir. İnsanın en faydalı dinlenmesi farklı ve yorucu olmayan bir çalışmayla, faaliyetle olur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurur. İşlerinden boşaldığın vakit tekrar çalış ve yorul. Rabbine rağbet et. Ona yönel. Boş durma. İnşirah suresi 7-8. ayetler. Hemen önceki ayetlerde de İnşirah suresinde muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır denilir. Bu ifade peş peşe iki kez tekrarlanır yani bundan zorluk bitince kolaylık ve hemen yine zorluğun başlayacağı peşinden tekrar kolaylığın geleceği bu şekilde devri daim olacağı anlaşılabilir evet sevgili dinleyiciler çok çeşitli e, e, hırsızlıklar var bunlardan bir tanesi vurgunculuk e, denilebilir kolay yoldan ve genellikle yolsuzca büyük kazanç elde etmeye e, vurgunculuk deniliyor daha çok malların piyasadaki darlığından yararlanıp onları yüksek fiyata satarak vurgunculuk yapılıyor. Bunun yanında bazı malları piyasadaki fiyatlarından daha ucuza satıp sürümden aşırı kar elde etmek de vurgunculuk olarak değerlendirilir. Ama bunun birinci şıktaki esas vurgunculukla karıştırılınca masum bir vurgunculuk olduğu bilinir. Evet yani ahlaki olmayan yollardan kısa sürede çok kazanç elde etmeye e, vurgun vurmak denilir. Vurguncu yolsuzluk yaparak büyük kazanç elde eden, vurgun vuran kimse demektir. E, İslami literatürde buna ihtikar denilir. Kara borsa, spekülasyon içinde bu vurgunculuk e, kullanılabilir. Yine görevi kötüye kullanmak ayrı bir hırsızlıktır sevgili dinleyiciler. Yani suistimal. E, Arapçada kötü kullanım demektir suistimal. Yani görevini kötüye kullanma. Görevindeki konumdan yararlanarak yolsuzluk yapma demektir. Vazifeyi suistimal etmek yani görevi kötüye kullanmak işte bir görevlinin üst derecedeki bir yetkilinin göreviyle ilgili yetkilerini aşması demektir. Hakkın kötüye kullanılmasına, hakkın suistimali, yetkinin kötüye kullanılmasına da e, nüfus suistimali denilir. Zimmetine geçirme, ihtilas, irtikap, rüşvet suçları görevi kötüye kullanmayla, alakalı suçlardan sayılır. E, görevi kötüye kullanma bütün bunları içerdiği halde e, daha genel kapsamlıdır. Bir sürü e, kö görevi kötüye kullanma e, durumları vardır. İşte yolsuzluk da sözgelimi bunlardan biridir. Yani yolsuzluk niye diyoruz? Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanarak yapılan e, e, kurallara aykırı ve yolunda olmayan, yoluna, usulüne kuralına göre yapılmayan Uygunsuz eylemlere yolsuzluk denilir. Yolsuzluk aslında düzensizlik, nizamsızlık demektir. Buradan yola çıkılarak yaptığı işi kötüye kullanıp suistimal eden kimseye yolsuz, bu yolsuzca yapılan harekete de yolsuzluk denilmiştir. usulsüzlük anlamında. Eskiden yolsuz tabiri işlediği bir suçtan dolayı bir esnaf ya da spor birliğinden, bir tarikatten, bir loncadan atılmış olan kimse için kullanılırdı. Mesela ahiyelik denilen e, esnaf loncasından atılıp işten men cezası verilmiş esnafa yolsuz denilirdi. İşte yolsuzluk yapmış olduğu için e, bu at artık günümüzde her türlü görevini kötüye kullanarak yapılan e, e, yanlışlıklara, hırsızlıklara deniliyor. Yine zimmete geçirme, irtikap hırsızlık çeşitlerindendir. Zimmet konumuzla ilgili olarak bir görevlinin para, kıymetli evrak, mal gibi... Konusunda görevi gereği üstlendiği sorumluluk demektir. Mesela patron çalışan bir görevlisine bu malları senin zimmetine veriyorum der. Buna zimmetlendirilme denilir. Bir yerde çalışan kimsenin zimmetinde çok para ve kıymetli eşya olabilir. Bir veznedarın, bir muhasebecinin elinde e, zimmetinde bulunan çokça para olabilir veya kıymetli eşya evrak olabilir. Görevlilerin zimmetindeki malları, parayı işten ayrılırken teslim etmeleri gerekir. Zimmetine geçirme dediğimiz şey işte kendisine emanet edilen bir malı veya parayı kendisine mal etmeye, kendisi için kullanmaya zimmetine geçirme denir. İşte bunun sadece bazı veznedarların fırsat bulunca kaçması, bazı görevlilerin işte banka hesaplarını kendi hesabına geçirmesi, bazı internet vasıtasıyla yapılan suçlar olduğu gibi kıymetli para edecek bir eşya üreten bir yerde, bir imalathanede, bir fabrikada çalışıp, oralardan bir şeyleri kendi zimmetine geçirmek, kendine mal etmek de e, zimmete geçirme suçu olarak değerlendirilir. E, i̇rtikap yine benzer bir suçtur. E, haraç, gasp, yağma, işte sahtekarlık, taklitçilik, hıyanet, e, hileyle bir şeyler e, çalmak, borcu ödememek, gulul denilen e, savaş ganimetlerinden, e, devlet hazinesinden çalmak e, ayrı ayrı birer problemlerdir. E, ben hırsızlık hastalığı anlamında kullanılan kleptomoniği biraz gündeme getireyim. Hırsızlar hırsızlığın doğru bir şey olduğunu iddia edemeyecekleri, bunu vicdanları bile kabul etmediği için hem vicdanlarını bastırmak ve hem de kendilerini mazur saymak ve masum göstermek için ihtiyaçtan dolayı çaldığını söyler. Tabi ekmek parası, açlık diye dışa yansıtılan bu ihtiyaçlar gerçekte ihtiyaç mıdır? Zaruri ihtiyaçlar nelerdir? Bu mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten hırsız hiç meşru ve gücü yeten bir yol bulamamış mıdır? Şeklinde sorular sorulmaz. Yani hırsızları bazıları normal görür. Ya ne yapsın bu düzen içerisinde vatandaş iş bulamamıştır, karnını doyuramıyordur e, denilir veya hırsızlar kimi e, çaldıklarına bahane olmak için bunları söyler. Bununla birlikte herkes ihtiyaçtan dolayı çalmaz. Hatta çoğu hırsızların ihtiyaç sahibi olmadığını, e, büyük zenginlerin büyük hırsızlar olduğunu çoğunlukla e, düşünmek, değerlendirmek genel açısından e, yanlış olmasa gerektir. Yani açlıktan ihtiyaçtan dolayı değil çoğu insanlar zevk için ya da hırs ve tamah için çalarlar. İşte zevk için çalmaya kleptomoni diyorlar. Ya da çabucak doyurulabildiği midesini değil doymak bilmeyen gözünü ve hırsını tatmin etmek için çalmaya e, işte kleptomoni diyoruz. Amerika'nın Afganistan'da Irak'ta Somali'de gayri resmi olarak da bütün geri bıraktırılmış ülkelerde bulunup oraları fiili olarak veya değişik yönlerle işgal etmesinin temel sebebi o ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini çalmanın cazip gelmesidir. Yani kleptomoni hastalığı en çok devletlerde Amerika gibi emperyalist ülkelerde söz konusu edilir. Fakir ihtiyacı olan demek olduğuna göre demek ki Amerika ve Batı çok açtır, çok muhtaçtır, çok ihtiyaçlıdır. Yani çok fakirdir de o yüzden binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerde bunca zulümlerle bulunma ihtiyacı duymaktadır. Yani Amerika'nın Irak'ta, e, Afganistan'da işi ne? Demek ki karnı doymuyor gariban Amerika'nın. Oralardaki petrollere ihtiyacı var. Oralardaki insanların emeklerinin sömürülmesine ihtiyacı var. Gözü kendi toprağında doymuyor, yetmiyor kendisine ki oralarda oluyor. O yüzden en büyük hırsız aslında Amerika'dır. Amerika gibi çirkin uygarlığa mensup zihniyettir. O tür devletlerdir. Yani hırsızlar bir araya geliyorlar. Bunların oluşturduğu kuruma çete deniliyor. Örgüt deniliyor. Efendim onlar problem kabul ediliyor. Aslında en büyük çeteler böylesine gayrimeşru devletlerdir. İşte Amerika'yı nice ona benzeyen İsrail gibi devletleri en büyük çete ve hırsızlar çetesi olarak da değerlendirmek mümkün. Kendi ülkesindeki insanların Dışında dünyayı haraca bağlıyorlar, dünyanın e, kanını emiyorlar, faiz parasıyla yardım adı altında bile nice hırsızlıklar yapıyorlar. İşte Irak'ın petrolünün %75'ini 30 yıl kadar Amerika İngiltere ile birlikte e, ne yapacak? Çalacak, götürecek. Bunu resmen de e, ifade ediyor. Dünya Müslümanların gözüne baka baka ben böyle bir hırsızlık için ee, Müslümanların petrolünü çalmak için Irağı işgal ettim diyebiliyor. Evet, mideyi doyurmak kolaydır ama azgın hırsı tatmin etmek çok zordur. Hani peygamberimizin bir hadisi var bilirsiniz. Adem oğlu için iki vadi dolusu altın olsa, mal olsaydı mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Adem oğlu'nun e, işte gönül boşluğunu ancak e, toprak doyurur, toprak doldurur denilir. Buhari ve Müslim'in e, rivayet ettiği bu e, hadisde. E, Onun için e, işte bugün zenginlerin gözünü Amerika gibi dünyanın en fazla zengini bulunan ülkelerin e, hemen hepsi e, en büyük zenginler oluyor. Gözlerini hırs bürüdüğü için doymak bilmiyorlar. Ancak sevgili dinleyiciler iman ve Allah'a itaatle haramlardan sakınmak ibadet ve infak bilinciyle bu e, doymak bilmeyen hırsı Kontrol altına alıp güzel istikametler tayin edilebilir. Nice insanımızda da beşer olarak bir zenginlik hırsı tamahı vardır. Hele cebine sıcak para giren tüccarın, esnafın zengin olmak hayalleri belki cennet hayallerinden daha öne geçiyor. İnsanlar rüyalarında cennet görmüyor. Ama çoğunlukla dünyada zevk süren bir zenginlik, mal, para ve benzeri şeyler onların gönlünü de Hayalini de rüyasını da süslüyor. Yoksa bu hırs işte Allah'a itaat olmadan, haramlardan sakınma olmadan kendini kemirmeye devam edecektir. Tatmin için kendini ve toplumu mahvedecektir. Şeytan insanın hırsından açılan kapıdan içeri dalmaya çalışacak, onun eylemlerini güzel gösterecek, hırsından açgözlüğünden zevk almasını sağlayacaktır. Gerçek zevkin Allah'a imanda ve ona kullukta olduğunu bilmek istemeyen insan, Evet bu tatmin arayan boşluğu gidermek için tehlikeli zevklere dalacaktır. İşte kleptomoni de bu tür tehlikeli zevklerden biridir. Bu yüzden en büyük imkanlara sahip krallar, yöneticiler, büyük holding sahipleri, büyük zenginler halkı ezip soymayı tarih boyunca sürdürmeye çalışmışlar. Kendilerine dur diyen adalete davet eden peygamberlere ve onların izinden gidenlere hep baskı yapmışlardır. Onların tek dinleri, tek kutsalları vardır. O da bencil çıkarları, doymak bilmeyen nefis ve hevaları e, ve ona benzeyen mideleridir. O yüzden bu nimetler bana yeter diyemeyen güç ve mal sahipleri halkın elindekilere hep göz dikmiş, baskıyla ve hileyle onların elindeki az bir şeyi bile çalmaktan almaktan vazgeçmemişlerdir. Son asırların en büyük hırsızlar Birleşik Devletleri'nin ifadesiyle, Yeni dünya düzeni de denilen bu düzensizlik hırsızlığın globalleşmesine katkı sağlamak, küreselleşmesine e, katkı sağlamak için oluşturulmuştur. Bu hırsızlık psikolojisini değerlendirmeden Filistin'deki zulmü, Afganistan ve Irak'taki işgali, sömürülen Afrika'yı, daha dün bombalanan Somali'yi, Asya'yı, ekonomik ve siyasi ve de sosyal zulümleri anlamak mümkün değildir. Sistemleşmiş, kurumlaşmış, devletleşmiş, uluslararası boyutlara ulaşmış, daha doğrusu çeteleşmiş, bu hırsızlığın arka planındaki hastalıklı ruhu dikkatlerden kaçıran bilim adamları bu hastalığın adını koymamışlardır. Bunun küçük virüsüne at koymakla yetinmişler, keyfi hırsızlığa ki aslında bütün hırsızlıklar keyfidir, nefsi daha doğrusu hevayidir, ihtiyaç kaynaklı değil, İmansızlık ya da iman yetersizliği kaynaklıdır. Bunun küçük boyutlarına kleptomoni adını vermişler. Ama esas büyük hırsızlıklara ne ad verdikleri belli değil. Onların hırsızlık olduğunu bile halktan gizlemeye gayret etmişlerdir. Biliyorsunuz kleptomoni çalma hastalığı olan kimse çalma müptelası hırsızlık hastalığı demektir. Kleptomanda hırsızlık hastası demektir. Bu insanlar daha çok ihtiyacı olmadığı e, halde sırf zevk ve tutku için, hırsızlıktan alacakları zevk ve heyecan için çalarlar. Hatta bu şekilde kendini tatmin edip orgazm olanlar bile vardır. Psikolojide kleptomani terimi endişeli bir gerilimin eşlik ettiği tekrar edici hırsızlık davranışı için kullanılır. Çalma isteğiyle bu isteği bastırma çabası arasında mücadele çalma emin, eminin gerçekleşmesi ile sonuçlanıyor kleptemoni nevroz belirtisi sayılıyor ama sevgili dinleyiciler İslam'ın yaşanmadığı toplumlar zaten psikolojik nice anormalliklerin ürediği e, her türlü e, hırsızlığa kılıf bulunduğu çanak tutulduğu e, ve büyük hırsızlara yol verilip küçük hırsızlara e, karşı çıkıldığı gibi bir e, yaklaşımı benimser bunun açığı gizlisi hilelisi e, yasalı e, devletler arası boyutu özellikle de teknik araçlarla bilgisayarlarla, internetlerle, telefonlarla yapılanları daha büyük e, e, hırsızlıklardır. En büyük hırsızlık sevgili dinleyiciler daha önce ifade ettiğim gibi insanların imanlarının, ahlaklarının, iffetlerinin çalınmasıdır. E, insanların zihinlerine bazı zalimlerin elleri uzanıyor, oralardaki düşünceler çalınıyor, gönüllerine eller uzatılıyor, oralardaki imanlar, iffetler çalınıyor, evlere el uzatılıyor, insanların çoluğu, çocuğu çalınıyor, ahlakları çalınıyor. Bu hırsızların başında bazı televizyon gibi teknik araçlar ve kurumlaşmış hırsızlar çetesi olan efendim sistemler, düzenler geliyor. Bunlara Tümüyle haddini bildirmek için Müslümanların gerçek anlamda Müslümanlaşması e, ve Kur'an insanı olmaları e, her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın, bataklığın kurutulmasıyla mümkün olacağı bilinciyle önce e, siyasi ve sosyal anlamda e, İslam'ın hakim kılınması için gayret etmesi, bunun içinde e, kendisinin e, iman ve takva adamı, Olma gayretleri geliyor Sevgili dinleyiciler vaktim olduğu için Bu kadarıyla yeterli görüyorum Hırsızlık konusunun aslında Açıklanacak çok daha e, Geniş yönleri vardır ama Sanırım 5 haftadır hırsızlık Konusunu gündeme getiriyorum Sıkılırsınız diye bugün inşallah Noktalamış oldum e, önümüzdeki hafta Yeni bir Kur'an kavramıyla Karşınızda olma e, Niyetiyle Allah'a emanet olun Hayırla güzelliklerle kalın zamanınızı şeytan adlı büyük hırsıza çaldırmayın Allah'a kulluk yapmak için yaratıldığınızı düşünerek bunun dışındaki her türlü gayretin şeytana en kıymetli şeylerimizi çaldırmak anlamına geldiğini değerlendirerek görev başına deyip kulluk görevlerimizi kuşanmayı en önemli dert edinelim bu dertle hoş bir zaman geçirmek Allah'ı razı etmenin mutluluğuna erme gayreti içinde olmanız dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum sevgili dinleyicilerim.